Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Neali Necim Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. 32. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1 ve 2. ayet İnen yıldıza, peyder pey inen Kur'an'a andolsun ki, ''Arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da.'' Üçüncü ayet, ''O arzusuna göre konuşmaz.'' Dördüncü ayet, ''O'nun sözleri, hükümleri, ilhamdan, vahiy ile bildirilenden ve vahye uygunluktan başkası değildir.'' Peygamberimize vahiy ile bildirilenler Kur'an olup, bunun dışındaki emir, nehi, Tavsiye ve ikrarları ise hadislerdir. 5-6 ve 7. ayetler Ona bunları müthiş kuvvetleri olan Cebrail öğretti. Hem de o güzel bir heybete sahiptir ki en yüksek ufuktayken kendi suretinde doğruldu, Resul'e göründü. 8. ayet Sonra Cebrail ona yaklaştı. Aşağı doğru saktı. 9 ve 10. ayet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 Peygamberin gözünün gördüğünü, kalbi yalanlamadı. 12. ayet Onun gördükleri hakkında tartışıyor musunuz? 13. ve 14. ayet Andolsun olsun ki, onu, Cebrail'i, diğer bir kere Miraç'tan dönüşte, Sidre-i Münteha'nın yedinci semanın yanında gördü. 15. ayet O cennetül meva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 Miraçta gördüğünden kaymadı ve sınırı aşmadı. 18 ayet. Andolsun ki o rabbinin en büyük ayetlerinden delillerinden bir kısmını gördü. 19 ve 20 ayet. Bana haber verin o laf ve uzayı ve diğer üçüncü put olan menatı. Onlarda güç ve ilahlık arameti var, öyle mi? 21 ayet. Demek erkekler sizin de, hoşlanmadığınız ve dişi zannettiğiniz melekler onun, öyle mi? 22. Ayet Bu insafsızca bir taksim. Müşrikler putlarına da dişi ismi verirlerdi. Ayette putlar yerilmektedir. 23. Ayet Onlar, o putlar, sizin ve babalarınızın, kendilerine Tanrı diye isim verdiği boş isimlerden başkası değildir. Allah onlara ait hiçbir delil yetki indirmemiştir. O puta tapanlar ancak zanna, bir de canlarının istediğine uyuyorlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yol rehberi Kur'an gelmiştir. 24. Ayet Yoksa her umduğu şey insanın kendisinin mi olacaktır? 25. Ayet İşte sonrası da, öncesi de,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 33, 34 ve 35. ayetler Gördün mü imandan döneni, malından azıcık verip sonra cimri kesileni? Yoksa gaybın ilmi onun yanında da her şeyin sırlarını kendisi mi görüyor? 36 ve 37. ayet Musa'ya gelen Tevrat'ın sayfalarında ve ahdine çok bağlı İbrahim'in sayfalarında da olan bilgiler, yoksa kendisine haber verilmedi mi? 38. Ayet Doğrusu hiçbir günahkar diğerinin günah yükünü yüklenmez. 39. Ayet Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. İslam, çalışma, helal yollarla kazanç, mal ezinme ve helal meşru yerlere harcama esasına dayanır. Bu çalışmaya kendisine dua ve hayır gönderecek evlat ve dostlar kazanmakta da dahildir. 40. ayet. Hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir. 41. ayet. Sonra ona tas tamam karşılığı verilecektir. 42. ayet. Şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. 43. ayet. Şüphesiz güldüren de odur, ağlatan da. 44. ayet. Şüphesiz yaşatıp Öldüren de odur, sonra dirilten de. 45 ve 46. ayet Hiç şüphesiz ki, atılan bir meniden, erkek ve dişiden ibaret çifti o yarattı. 47. ayet Şüphesiz öldükten sonra tekrar diriltmek de ona aittir. 48. ayet Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden odur. 49. ayet Şüphesiz cahiliyede tapınılan Şira Yıldızı'nın Rabbi de O'dur. 50 ve 51. Ayet Şüphesiz at kavmini de O helak etti, Semud'u da, hiçbirini bırakmadı. 52. Ayet Daha evvelden Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın, Allah tanımaz insanların ta kendileriydiler. 53. Ayet Lut kavminin altüst olan kasabalarını da kaldırıp yere çarpan, batıran O'dur. Sodom ve çevresi 54. ayet Oraları yağan taşlarla azap kapladıkça kapladı. 55. ayet Ey insan! O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? 56. ayet İşte bu peygamber de Evvelki uyarıcı rasuller gibi bir uyarıcıdır. 57. Ayet O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Bizim bin yılımız Rabbimizin yanında bir gündür. 58. Ayet Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. 59. Ayet Şimdi siz bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? 60. Ayet ''Siz gaflet ve çeşitli eğlenceler içinde gülüyorsunuz da günahkar halinize ağlamıyorsunuz.'' 61. ayet ''Siz Kur'an'dan uzak gaflet içinde oyalanıyorsunuz.'' 62. ayet ''Haydi şimdi Allah'a secde edin ve ona ibadet edin.'' Hz. Peygamber Hz. Cebrail'den bu ayeti duyar duymaz hemen secdeye kapanmış...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 Necm Suresini Dinlediniz Kamer Suresi Mekke döneminde nazil oldu. 55 ayettir. Adını aynı kelimenin geçtiği ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti.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 gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. 15. Ayet Ant olsun ki biz bunu bir işaret ve bir ibret olarak bıraktık. Hani düşünüp ibret alan yok mu? 16. Ayet Benim azabım ve uyarmalarım nasılmış? 17. Ayet Ant olsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani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 ...yerlerinden koparıp atıyordu. 21. ayet... İşte benim azabım ve uyarmalarım nasılmış gördüler. 22. ayet... ...and olsun ki biz... ...Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Hani düşünüp öğüt alan yok mu? 23, 24 ve 25. ayetler... ...Semud kavmi de... ...uyarıcıları peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyuyacağız...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 ...o dişi deveyi bir mucize olarak gönderen deriz. Şimdi sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. 28. Ayet Hem de onlara kuyudan içecekleri suyun, o dişi deveyle aralarında gün aşırı nöbetle taksim edilmiş olduğunu haber ver. Su sırası gelen herkes hazır bulunup suyunu alsın. 29. Ayet Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular.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 Onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. 37. Ayet Andolsun ki onlar, onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silip kör ediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik.